''Vallahi sahici safyası mafyası. Hepsi tamam ha. İlkin iyi cins mukavvadan yapılmış sandım. İşe bak yahu. Hepsi sahici. Sayfası mayfası. Gelin gelin, göstereyim.'' İnanmadığımıza yüzde yüz emin koştu kitaplara. Stoddart takrirlerinin birinci cildini kaptı getirdi. ''Nasıl?'' diye yengin haykırdı. ''Halis muhlis basma. Numara sandım önce.'' Herif ferif değil, Malesko mübarek, yapılır iş mi bu? Bu ne dikkat efendim, bu ne itina? Aksayan bir tarafı olur değil mi? Yok. Hem sonra nerede duracağını da biliyor. Açmamış kitapların sayfalarını, iyi de etmiş, başka ne yapacaktı? Elimden kaptı kitabı, tek bir tuğlayı yerinden oynatırsan, bütün kitaplığın çökeceğini mırıldanarak götürdü yerine koydu. Kim getirdi buraya sizi diye sordu. Yoksa kendiliğinizden mi geldiniz? Biri getirdi beni buraya. Buraya gelenlerin çoğu da öyle ya. Jordan adama cin gibi keyifli keyifli baktı. Ama sorusunu cevapsız bıraktı. Roosevelt adlı bir kadın getirdi beni diye devam etti. Mrs. Claude Roosevelt. Tanıyor musunuz? Dün gece bir yerlerde karşılaştık. Bir haftadır durmadan içiyorum kitaplıkta oturursam. Ee, biraz ayılırım dedim. Yaradı mı? Az çok yaradı galiba. Belli olmaz ki. Bir saat oldu geleli ancak. Anlattın mı size kitapları? Hepsi sahici, hepsi de. Anlattınız. Ciddi ciddi elini sıkıp dışarı çıktık. Bahçedeki taş pist üstünde dans başlamıştı. Yaşlı erkekler, genç kızları, kör topal çemberler içire, ha babam gerisin geriye itelemekte. Usta çiftler ise birbirlerine moda üzere sarmaşıklamasına sarılmış köşeleri hizalamakta. Bir sürü kız da tek teke başına buyruk dans etmekte ya da orkestrayı bir süre için banko çalmak, çiftten ara dövmek zahmetinden kurtarmakta. Saat yarım sularında millet tam kıvamını buldu. Ünlü bir tenor İtalyanca şarkılar okudu. Adı kötüye çıkmış Contralto, caz havaları söyledi. Numaralar arasında da marifetli misafirler bahçenin dört bir köşesinde gösterilere giriştiler. Mutlu kahkahalar, kuru sıkı patlamalar halinde yaz göğüne yükseliyor. Sonradan sarılı kızlar olduğu anlaşılan sahne ikizleri, Kostümle mostümle bir bebe numarası yaptılar. Şampanya tasçıklarından daha hürmetli kadehlerle sunulmaya başlandı. Ay daha da yükseldi. Çimenlikten gelen banko seslerinin o kekre, tenekemsi sızıntısıyla hafifçe titreyen gümüş pullardan bir üçgen boğazın suları üstünde yüzmekte. Jordan Baker hala yanımdaydı. Bir masada ben yaşta bir adam, bir de sudan bir bahaneyle kahkaha nöbetlerine tutulan deli dolu bir kızla birlikte oturuyorduk. Neşemi bulmuştum artık. İki tasçıkta şampanya çekmiştim. Bütün o sahne gözümde. Temelli derin bir anlam kazanmıştı. Numaralara aralık verildiği bir sıra adam bana baktı, güldü. Sizi bir yerden gözüm sırıyor dedi efendice. Harfte birinci tümende bulundunuz mu? Bulundum ya. 28. Piyade Alayındaydım. Ben de 1918 Haziran'ına kadar 16. Alay'da hizmet gördüm. Biliyorum sizi bir yerden görmüşlüğüm var. Bir ara o kurşeni, o ıslak Fransız köycüklerinden söz ettik. Anlaşıldı bizim semte oturuyor. Bir deniz uçağı almış yeni. söyledi. Sabahleyin siftah etmeye çıkacakmış. Sen de gelsen miyirim? Boğaza vurur, hep yalı boyu gideriz. Kaçta? Ne zaman istersen. Dilimin ucundaydı. Tam adını soracaktım. Jordan döndü, gülümsedi bana. Sıkılmıyorsun artık değil mi? Diye hatrımı sordu. Eh iyiyim. Yeni ahbabıma döndüm yeniden. Alışık değilim böyle partilere. Ev sahibini bile görmedim daha. Şurada oturuyorum ben de. İleride karanlığa gömülmüş çifte doğru salladım elimi. Gatsby denen zat şoförüyle davetiye yollamıştı ama dediğimden bir şey çıkaramamış gibi yüzüme şöyle bir baktı. Benim Gatsby dedi birden. Ne diyorsunuz diye yerimden oynadım. Aman çok affedersiniz. E, ben biliyorsun sandım mirim. ''Korkarım misafir ağırlamayı öğrenemeyeceğim ben bir türlü.'' Halden anlarlıkla gülümsedi. Dahasını söyleyeyim insana tam bir güven aşılayan nadir gülümsemelerden biriydi o. Öylesine hayatta dört beş defa yaraslanır yaraslanmaz. Sanki bir an için bütün dünyayı kolaçan etmiş ya da eder gibi yapmış da sonunda dayanılmaz bir ön yargıyla sizden yana dönmüş.'' Öyle bir gülümseme ki bakıyorsunuz sizi tam anlaşılmak istediğiniz kadar anlıyor. Kendinize nasıl inanmak istiyorsanız size işte öyle inanıyor. Ek kıvamınızdayken bir başkasında yaratmayı umduğumuz izlenimin ta kendisine edindiği size duyuruyor. Tam işte bu noktada gülümseme kayboldu. O gidince konuşmasının özenli resmiliği, Gülünçlüğe çalan 30-31 yaşlarında genç, zarif bir baba yiğitle karşı karşıya kaldım. Kendini tanıtmasından az önceydi. Bana kelimeleri dikkatle seçiyor gibi geldi. Mr. Gatsby'nin kimliğini açığa vurmasının hemen ardından bir kâya bize doğru seyirtti. Chicago'dan telsizle istendiğini bildirdi. Sırayla hepimizi içine alan kısa bir temenna ile izin istedi. Bir şey istersen mirim hiç çekinme, emret hemen diye arkaladı beni. Müsaadenizle dedi, görüşürüz daha değil mi? O gider gitmez Jordan'a döndüm hemen. Hayretim gizlenir gibi değildi ki. Ben Mr. Gatsby'i taravetli, etine buduna, orta yaşlı bir adam sanmıştım. Kim bu yahu diye sordum. Söyle Allah sen. Gatsby adında bir adam işte. Canım kimin nesi bu adam? Ben onu soruyorum ne iş yapıyor? Bir de sen çıktın başımıza meraklı diye belli belirsiz bir gülümsemeyle karşılık verdi. Oldu olacak bildiğim kadarını anlatayım. Oxford'da okumuş olduğunu söylemişti bana bir keresinde. Gatsby'nin gerisinde bir geçmiş hayal meyal belirmeye başlıyordu. Jordan'ın bir sonraki sözü hepsine alt üst etti. Ama inanmadım ben hiç. Niye? ''Bilmem ama'' diye diretti. ''Hiç sanmıyorum Oxford'a gitmiş olacağını.'' Sesinin tonunda öbür kızın ''Birini öldürmüş bu adam muhakkak'' deyişini hatırlatan bir şey vardı. Büsbütün merakımı kabarttı. Gatsby'nin Louisiana bataklarından ya da New York'un doğu yakasındaki kenar mahallelerden geldiğini söyleseler, ''Ah iyi ya'' der, işin içinden çıkardım. Olmayacak bir şey değil.'' Ama benim taşralı aklımın erdiği kadarınca delikanlı bir adam böyle gökten zembille inmiş gibi belirecek ortada gelip Long Island boğazı kıyısında bir konak satın alacak. Olmaz canım böyle şey. Ama verdiği partilere bir diyecek yok doğrusu dedi Jordan. Sonuta karşı şehirlilerce duyulan tiksintiyle lafı değiştirdi. Büyük partiler başka türlü oluyor. Daha samimi bir kere. ''Küçük partilerde herkesin gözü senin üstünde.'' Bandonun davulu gümledi. Şefin sesi bahçenin gürültüsünü birden bastırdı. ''Baylar, bayanlar.'' diye haykırdı. ''Mr. Gatsby'nin isteği üzerine şimdi sizlere Mr. Vladimir Tolstoy'un geçen Mayıs'ta Kargihal'da büyük rağbet gören son eserini çalacağız. Gazeteleri okuduysanız bu parçanın ne büyük gürültü kopardığını bileceksiniz.'' Cakasını bozmadan matrana bir gülümseme. Gürültü dediysem bildiğiniz gürültü değil dedi. Bunun üzerine bir gülüşmedir gitti. Parçanın adı Vladimir Tostov'un dünya caz tarihi diye iştahla sözlerine son verdi. Mr. Tostov'un bestesinin tadına varamadım. Tam başlayacağı sırada mermer merdivenin üst başında yalnız başına durmuş... Hoşnut gözlerle misafir öbeklerini yukarıdan tarayan Gatsby'e takıldı gözüm. Güneş yanığı teni yüzüne pürüzsüzce gerili. Kısacık saçları desen berber makasından yeni çıkmış biriydi. Hiç de göz kurutucu bir hali yoktu. Acaba içki içme işi mi misafirlerinden ırak kılıyor onu diye düşündüm. Çünkü baktım cümbüş kızıştıkça o da kendine daha bir çeki düzen veriyordu. Dünya caz tarihinin sona ermesine kalmadı. Kızlar başlarını kedi yavrularının sokulganlığıyla erkeklerin omuzlarına dayadılar. Yine kızlar erkeklerin kollarının arasına, hatta nasıl olsa arkadan tutacak biri çıkar diye grupların arasına şakacıktan düşüp bayılan ne bir kız ne Gatsby'nin omzuna konan Fransız biçimi bir baş, Ne de kafa kafaya verip şarkı okuyan halkalar arasında Gatsby'e ayrılmış bir yer vardı. Affedersiniz. Gatsby'nin kahyası birden omuz başımızda bitiverdi. Miss Baker mısınız efendim diye soruşturdu. Affedersiniz rahatsız ettim. Mr. Gatsby sizinle yalnız görüşmek istiyordu da. Benimle mi diye hayretle bir irkildi. Evet hanımefendi. Ağır ağır yerinden kalktı, kaşlarını kaldırarak hayırdır inşallah der gibi bir baktı, kahyanın ardından eve doğru yürüdü. Dikkatimi çektim, üzerindeki tuvalet değil, spor elbiseydi ilk. Sabah ayazında golf alanlarında öğrenmiş sanırsın. Yalnızdım, saatte ikiyi bulmuştu. Bir süredir taraçanın üstündeki çok pencereli, uzun bir odadan akıl çelici, Karışık bir takım sesler uğruyordu. Jordan'ın o ara iki şarkıcı kızla doğum üstüne tartışmaya girişmiş olan benim de ille katılmamı isteyen üniversitelisini atlatıp içeri girdim.